Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Omar Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa ne konuşuyor onu konuşacağız. Ne konuşuyormuş? Evet. Eurotopics büttenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda... Bugün ilk sırada elbette Türkiye'deki seçimler var. Ee, Avrupa medyasında da 2023'ün en önemli seçimi olarak e, ifade ediliyor e, Türkiye'deki seçimler. E, i̇lk turda Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na önemli bir fark atarak 4,5 puan gibi bir farkla ee, önde çıkması ve yüzde 49 buçuk gibi bir oy alması Avrupa medyasında da köşe yazılarında kendisine çokça yer buluyor. Ee, Britanya'dan The Guardian gazetesinin bu konuda seçimden hemen sonra yazılan bir baş yazısı var. Ee, onu aktarayım. Yani ikinci tura dair bir takım yorumlar yapılıyor burada. Ee, Guardian gazetesi demiş ki Kılıçdaroğlu için yarış henüz bitmedi. Ancak tablo önemli bir e, kopukluk oldu internet kopukluğu ve ancak başka telefon bağlantısıyla tekrar şey yaptık. Arada da e, Vangelis'ten e, Cosmos dizisini meşhur çaldık. Carl e, televizyon dizisi çok iyi 1980'lerde bilgi onun giriş müziğini Vangelis'in 80. yaş günü dolayısıyla çaldık. Sonra da Charles Frenin'in Fransız şarkıcı ve besteci, O da 18 Mayıs 1913'te 110. yaşıydı. Onun da en ünlü parçalarından biri olan Le Lame Deniz'i çaldık. Şimdi tekrar dönüyoruz bu arızadan sonra e, Tuğba Tekerek'le bıraktığı yerden konuşmaya çalışacağız. Tuğba beni duyabiliyor musun? Evet evet duyabiliyorum. Umarım benim sesim de iyi geliyordur. Evet evet geliyor. yani Tam kesilen noktada e, Türkiye'deki seçimlerle ilgili olarak Guardian'ın yarış henüz bitmedi şeklindeki editorial yazısından bahsediyordun. O noktadan sonra kopukluk oldu. Şimdi tekrar biraz daha devam edelim lütfen. Tamam. E, Guardian baş deniyor ki ''Kılıçdaroğlu için yarış henüz bitmedi.'' Ancak tablo Erdoğan'ın otokratik yönetimini üçüncü bir on yıla uzatma olasılığının güçlü olduğunu gösteriyor. Hayal kırıklığına uğramış Kılıçdaroğlu ittifakının durumu tersine çevirmek için iki haftası var. Ancak ezici bir çoğunluğu Erdoğan'ın lehine haber yapan ve Kılıçdaroğlu'na düşmanlık içindeki medyayı da hesaba katarsak bu oldukça zorlu bir görev demiş Gardin. Kılıçdaroğlu'nun şansı var ama oldukça zor diyor özetle. Türkiye biliyoruz ki işte Polonya ile Macaristanla Batı dünyasındaki otokratik yönelimli bazı ülkelerle aynı birlikte değerlendiriliyor. Ve Türkiye'deki seçimler buradaki gidişat açısından da gayet önemli görülüyordu. Bir kırılma yaratabileceği düşünülüyordu. Ancak ilk turda görünen o ki öyle olmadı. Polonya medyasına baktığımızda Polonya medyasındaki örneğin Interia gazetesi bunun Polonya'da da bir umutsuzluk yarattığını gösteriyor. Şöyle demiş buradaki yorumcu, Polonya Türkiye değil. Ancak yine de Erdoğan'ın seçiminin ilk turunu önde bitirmesi, Polonya'daki muhalifler arasında şok etkisi yarattı. Türkiye'deki anketler yine başarısız oldu. Ekonomik kriz Erdoğan'ın halk desteğini kıramadı. Türk hükümetinin herkesin malumu beceriksizlikleri ve hatta depremde yapılanların dahi bir etkisi olmadı. İnsan 2022'de Macaristan'daki seçimlere de Benzer büyüklükte umutlar bağlandığını hatırlamadan edemiyor demiş. E, bu arada Polonya'da da sonbaharda e, bir seçim olacak. ve Dolayısıyla bu Polonya'daki işte iktidarı değiştirmek isteyenlerin umutlarını biraz kırmış durumda. En azından birinci turdaki e, durum bu. E, Rusya'ya bakalım. Rusya'dan Komersant gazetesi... E, tahıl anlaşmasıyla Putin Erdoğan'a bir iyilik yapabilir diyordu ki öyle de oldu. E, yorumda şöyle deniyor: e, Erdoğan, tahıl anlaşması gibi bir gelişmeyi e, kendi lehine kullanmaya çalışacak. Anlaşma 18 Mayıs'ta ikinci tur seçimden tam 10 gün önce sürüyor, e, sona eriyor. E, Moskova Ankara ile görüşerek sözleşmeyi en az iki ay uzatırsa Erdoğan yeni bir dış politika başarısı daha ilan edebilir e, diyordu Komersant yorumcusu ve hakikaten de öyle oldu. E, dün e, bu Ukrayna'daki tahılın e, dünya pazarlarına ulaşması için yapılan e, anlaşma. İki uzatıldı ve bu Erdoğan'ın kullanacağı bir şey daha olmuş oldu. Kendi yine kullanacağı bir başarı daha olmuş oldu. Bir de son olarak da şunu ekleyeyim. Avrupa medyası elbette Avrupa'daki Türkiye'li seçmenlerin nasıl oy kullandığına bakıyor. O da köşe yazılarında kendisine yer buluyor. Romanya'dan Revista 22 gazetesinin bir köşe şöyle denmiş. Fransa'da Türklerin neredeyse %70'i, 2018'deki seçimlere göre %7 daha fazlası Erdoğan'a oy verdi. Almanya'da da çoğunluğu Türkiye'yi kasıt kıvuran yüksek enflasyondan etkilenmeyen bir topluluk net bir şekilde tarafını Erdoğan'dan yana seçti. E bu seçmenlerin hassasiyetleri öncelikle kimlik temelli ve Erdoğan'ın prestijli dış politikasına kendilerini kaptırmış durumdalar e, demiş buradaki yorumcu da. Yani e, bu, bu şimdilik Avrupa medyasından Türkiye'deki seçimlere dair bunları aktarmış olayım. Evet yani senin aktardıklarından anlayabildiğim kadarıyla bazı yorumlar özellikle Polonya'daki gazetinin ve Rusya'daki komersantın yorumlarından bir sonuca varacak olursak en kaba anlatımıyla ta eski Grek medeniyetine kadar geri gidebileceğimiz bir siyaset anlayışının yani kullanabilecek bütün imkanları kuvvet imkanlarını makyavelist bir anlayışla 16. yüzyılda da Rönesans İtalya'sından da Machiavelli'nin öngördüğü şekilde siyaset kaba kuvvet olmadan ama kuvvet kullanımını içeren, kuvvet oyunlarını içeren bir hale gelmiş durumda. Bunun da yorumlarını görebiliyoruz. Senin de aktardığın gazetelerde böyle söyleyebiliriz belki. Evet yani gerçek bir demokrasi olmaksızın bir seçim yapmaya çalışıyoruz. Adil olmayan bir şekilde partilerin ya da cumhurbaşkanı adaylarının yarıştığı bir seçime tanıklık ediyoruz sizin de işaret ettiğiniz gibi. Şimdi Türkiye'deki seçimlerle neredeyse eş zamanlı olarak Yunanistan'da da seçimler var. Şimdi Türkiye'de 14-28 Mayıs seçimler, Yunanistan'da da 21 Mayıs. Yani tam ortasında da bu hafta sonu, bu pazar günü de Yunanistan'da seçim olacak. Yunanistan'da Başbakan Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar iktidar partisi Enya Demokratia e, önde götürüyor gibi görünüyor yarışı e, anketlere göre. Mart ayındaki tren kazasının ardından anketlerde birkaç puan e, düştü. Ama yine de ikinci sıradaki çift liderliğindeki sol muhalefet ittifakı Siriza'nın önünde. E, Yunanistan seçimlerinde neler konuşuluyor diye baktığımızda önemli konular göçmen meselesi. işte demin bahsettiğim tren kazası. Daha önemlisi telekulak skandalı yani bu predator casus yazılımı e, pek çok siyasetçinin, gazetecinin e, telefonlarında bulunmuştu ve üstelik bu siyasetçiler arasında bakanlar da vardı, iktidar partisinin vekilleri de vardı. Hani bu e, yani Miçotakis'in bilgisi dahilinde mi dinleniyor bu insanlar? Eğer bilgisi dahilindeyse Miçotakis kendi partisindeki insanlara mı güvenmiyor Yok, eğer kendi bilgisi dahilinde değilse, hani istihbarat teşkilatı ne yapıyor? E, bu mütevakkisin azdetini gösteriyor e, şeklinde yorumlar vardı. E, bu da seçimin önemli kalemlerinden bir tanesi diyebiliriz. E, bu arada hani Türkiye'de hiç görmeye alışkın olmadığınız bir şey, e, mecliste temsil edilen altı partinin lideri. 10 Mayıs'ta birlikte bir televizyonda bir araya geldiler ve bir tartışma yürüttüler mesela. Orada seçimlere bu şekilde gidiliyor. Ama şeye baktığımızda, medyaya baktığımızda, muhalif medyada baktığımızda genel olarak hem Miçotakis hükümetine dair eleştiriler var hem de Kıbrıs'a dair eleştiriler var. Miçotakis'le ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Solcu Avdi gazetesindeki yorum şöyle e, Miçotartis'in partisi Enya Demokratia 21 Mayıs'taki seçimlerde tek bir oy bile alsa karanlık, cezasızlık ve Yunanistan Cumhuriyeti'nin orbanvari otoriter bir rejime dönüşme süreci devam edecek. Demokratik değişim şart e, diyor. Yani bu hem telekulak skandalı hem tren kazası nedeniyle. Ee, hükümetin değişmesi gerektiğini söylüyor. Ve böyle bir değişikliğin olmaması e, ülkeyi orbanvari bir rejime doğru götürecek diyor. Ee, öte yandan genel olarak e, Çipras'ta e, eleştiriliyor. Ee, yani mesela basındaki yorumlara baktığımızda işte e, televizyona çıktığında konuşurken kendisi IMF ile 3. Memorandum'un başbakanı olduğunu Unutmuş gibiydi deniyor mesela e, ya da e, sadece söylemini Miçotakis'e eleştirmek üzerine kurduğunu kendisinin programatik bir söyleme olmadığı e, şeklinde yorumlar da var. E, Yunanistan'dan seçim öncesi e, genel olarak manzara da böyle. Sevde evet, de ilginç bir e, durum vardı. Gözde Çağrı Özköse ve İrfan Tunçelik'in yaptığı bir haber vardı independent Türkçe'de. Yunanistan'da genel seçimler için geri sayım başlığını taşıyıp sol ittifakı kurulmuş Antarsya diye ve asıl mücadelenin seçimden sonra olduğunu söylüyorlar. Onun Antarsya bileşeni yani e, Sol İttifak Cephesi kurulmuş oldu, Antarsya. Onun bileşeni komünist kurtuluş için yeni sol akım karantez içinden mar diye kısaltılıyor. Göçmen komitesi üyesi onun Pavlos Andonobulos'la e, konuşmuşlar. Gözde çağırılır Keseleci'ye O da şeyi söylüyor. Yani her ülkede bir e, sosyalistlere, işçilere, aydınlara büyük iş düşüyor. Yani tüm bu sistem partilerinin eline veremeyiz. Talep ettiğimiz değişikliklerin gerçekleşmesi ancak işçi hareketleri ve halk hareketleriyle mümkün diyor. Yani pek çok yönetememe krizi içindeydi Yeni Demokrasi Partisi diyor ve ana muhalefet partisi İzmir da seçim sattığı mailine gire, birkaç ay oluyor ama yönetememe krizi içindeydi hükümette diyor ve özellikle pandemi sürecinde büyük yönetimsel yanlışlar yapıldı ve hükümete de sonunda siyasi skandalleşti. Senin de biraz önce aktardığın maçta bu gizli dinleme, gözleme, izleme meseleleri dahil olmak üzere pek çok siyasi skandal gündeme geldi ve erken seçim baskısı oluşturdu. Ayrıca gıda fiyatlarının da Yunanistan'da %20-30 oranında artması, benzin, elektrik ve temel ihtiyaçların Çoğunda da benzer artışları yasalansı ama asıl meselenin halkların milliyetçilik ve hoşgörüsüzlük girdabından çıkarılması olduğunu söylüyorlar. Yani gerekli Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyes'in ve Başbakan Siyah Kos Türkiye'de Türkiye ile olan ilişkilerin gözden geçirildiğini, geçirileceğini ifade ederek Türkiye'nin de Batı'yla olan yani gözden geçirmesine umduklarını ifade ettiler. Bu karşılıklı açıklamadan seçimin doğası gereği. Zira ülkelerimizin burjolajisi arasındaki rekabet ve gerginlik hiçbir zaman ortadan kaybolmadı. Her iki ülkenin burjolajisi de demiş Andron Ülkelerin işçilerini, muhaliflerini kapitalizmle emek arasında bir bıçak sırasında tutuyor demiş. Yani sonuç olarak... Ancak işçi hareketleri ve halk hareketleriyle mümkün olduğunu bu şekilde kazanabiliriz zafer diyorlar. Yani seçim bir günlük demokratik bir süreç, onun ardını görmek ve onun için mücadeleyi örgütlemek gerekiyor demişler. Bir de iyi her iki ülkede de kadınlar seçimlerde önemli mücadele mesajı verecek her birey ve halkın kendi kaderini tayinatı vardır. Yani Türkiye ve Yunanistan'da hem oylarıyla hem de her alandaki güçlü varlıklarıyla mücadele eden kadınlar güçlü bir şekilde mücadeleden asla vazgeçmeyecekleri mesajını seçimlerde siyesiyle bir kez daha vermelidir diye bitiyor. Ben de e ben bunları söyleyince bunları eklemek istiyorum. Ben de buradan hani birkaç dakikamız kaldı. Çok fazla giremeyeceğim ama e, yani bir kadının e, demokratik karşıtı bir lidere karşı kazandığı önemli bir zafer var. E, önceki haftadan ama yine de bunu geçmek istemiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, bir derginin köşe yazarı olan e, e, Jim Carroll, e, Donald Trump'a okudu. E, bir taciz, e, tecavüz e, suçlamasıyla dava açmıştı. O dava 9 Mayıs'ta suç e, sonuçlandı. E, bu davada Keral kendisine e, sanıyorum şu anda e, not arasında göremedim ama 23 yıl önce ve bir e, mağazada, bir din mağazasında kendisini e, bir denemek kabinine sokarak e, tecavüz ettiğini iddia etmişti ve bunun için yıllar sonra dava açtı ve bu davayı kazandı. Tecavüzden değil ama tacizden e, ve ayrıca Trump'ın Keral'a yönelttiği karalamadan e, dolayı e, Trump e, şey suçlu bulundu e, ve çok yüklü miktarda 5 milyon dolar kitarında e, bir e, tazminat ödemek e, zorunda kalacak Trump. Hani bunun sonra bu kararı itiraz edecek e, karar dönebilir ama yine de e, işte e, önümüzdeki dönem başkanlık e, seçimine adaylığını koymasına engel olabilir mi gibi tartışmalar var. E, bu Trump'ın seçmenini ne kadar etkiliyor e, yine işte Trump e, ba, ben cadı abona uğruyorum mağdurum e, gibi söylemleri var olayın bu tip yönleri de var ama son olarak şunu aktarayım tüm bunlarla birlikte Slovakya'dan Denik gazetesindeki yorumcu şöyle diyor bir kadın Donald Trump'ın istismarcı ve yalancı olduğunu ortaya çıkardı bir şeyleri kendisinin uydurmadığını ya da yalan söylemediğini kanıtladı bu da az bir şey değildir diyor bu bölümünde e, bu haftalık böyle kapatalım. Evet, biraz daha da aslında bu aradaki kopukluk kesintiden dolayı bir parça da uzatabiliriz eğer söyleyeceklerin varsa onları da daha biraz daha sızdırabilirsin. Yani bunu bu, yapmakta biraz geç kalmış olabilirim ama. Yani. E, tamam yani e, ye. Bu şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkemede Donald Trump hiç duruşmalara katılmadı. Yani enteresan ve sembolik kendi Truth Social'ından açıklama yaptı. Dedi ki ben bu kadını tanımıyorum ve ayrıca tipim değil diye bir savunma yaptı. Ve mahkemede işte e, Jim Carroll e, Trump'ın tipi mi değil mi? Hani bunun üzerinden bir e, şey savunmalar yapıldı avukatlarım. Gerçekten hani Trump şey demiyor ben bir e, insana taciz etmem, tecavüz etmem demiyor. Benim tipim değil e, şeklinde savunma yapıyor. Gerçekten çok e, ilginç. E, bunu not etmek e, gerektiği diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. E, son olarak o zaman şey de söyleyeyim. Avusturya'da dünyanın en eski gazetelerinden birisi olarak kabul edilen ve hala yayınlanmakta olan Wiener Zeitung gazetesi. Bu ilk olarak 1703 yılında çıkmış 320 yıllık bir gazete ve bugün de Avusturya'nın en büyük dört ulusal gazetesinden bir tanesi. Ee, ama devlet çıkartıyordu bu gazeteyi yani en azından o fonluyordu. Kamu kaynaklarıyla fonlanıyordu. Hani bir çeşit resmi gazete gibiydi de aynı zamanda yani kanunlar, e, kanun hükmünde kararnameler de orada e, şey yapılıyordu. Ama aynı zamanda haber gazetesi ve ciddi bir okur kitlesi olan bir gazeteydi. E, ve bu gazete 320 yıl sonra hükümetin kararıyla şimdi basılı olarak yayınlanmayacak. E, sadece e, online olarak internet ortamında e, yayınlanacak ve kaynakları da biraz kısılıyor. E, okurları salı günü, bunun ya bunun açıklanmasının ardından salı günü e, yüzlerce kişi sokaklara çıktı ve gazetemizi istiyoruz e, dediler. E, ama hükümet hani, bu konuda geri adım atacak gibi görünmüyor. Bu da zamanın geçtiğine dair e, bir e, ilginç bir gelişme olarak düşündüm. Bunu da 320 yıldır basılan bir gazete artık basılmayacak diye son olarak bu e, haberi de aktarmak isterim. Çok önemli bu açıkladığım yani bizim gibi basın özgürlüğüne e, oldukça geniş altyapı yer vermeye gayret eden bir yayın organı için hayat veren bir şey. Peki gerekçeyi tamlayamadım. Neden e, binatçunga? Aslında son Bina, olarak bir gerekçesi yok. Yani dünya bu yöne gidiyor diye ve kısıtlı kamu kaynakları nedeniyle bu karar alınmış yani şöyle yapacaklar yılda en az 10 kere yayınlayacaklarmış dolayısıyla bir şekilde basmaya devam edecekler. Ee, ama hani gazetenin genel yayın yönetmeni diyor ki bizim e, kaynaklarımız da kısılacak, habercilik açısından kaynaklarımız da e, kısılacak ve gazetecinin geleceği neye benzeyecek hiç bilmiyoruz e, diyor. Yani bu Avusturya'nın önemli gazetelerinden bir tanesinin aslında artık e, gazeteliğinin, haberciliğinin bitmesi anlamına geliyor maalesef. Burada aslında çağın durumuna biraz önce başka bir konu dolayısıyla değindiğimiz siyasetin işte bir takım kaba kuvvete benzer uygulamalarla yürütülmesi, şantajlar falan yürütülmesi gibi durum mesela işte tahıl ambardosunun uzanmasının uzatılması ticaretinin falan gibi siyasette kullanılması gibi olayların bir başka şeyi olarak da nitelendirilebilir mi? Görüntüsü olarak diye de düşünmeden edemiyor insan. Yani yine Zeitung'un basıldığında bizim paramız yetmiyor. Destek veremeyeceğiz demesi. Medyanın dünyada hakim olan daha sağ kaymakta olan anlayışında bir belirtisi mi değil mi diye epey üzerinde duracağımız önemli bir haber. Evet böyle. Önümüzdeki haftalarda da tam, tüm bunları hem de bunlara karşı verilen mücadeleleri takip etmeye devam edeceğiz. Tamam çok teşekkür ederiz Tudar. Kusura bakma bağlantı kopukluğu için Özdeş'te bağlanamadım. internet üzerinde sadece ikimiz yapmak zorunda kaldık. Estağfurullah hem de, hem de sevgili hoşça Hoşçakalın diyelim o zaman. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok teşekkürler.